Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın devamını yapıyoruz inşallah. Hazreti Resul'ün örnekliğinde Medine'de gelen hükümler 25. bölüm. Bugün salatı cuma konusunda bir sunumumuz var. Cuma Suresi'nin 9, 10, 11. ayetlerinde gelen ve mealen ey iman edenler. Cuma günü salatı ikame etmeye çağrıldığınız zaman Hemen Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Salatı ikame edince yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan isteyin, Allah'ı çok zikredin, umur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderek seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır denilmektedir. Tarihi bilgilere göre Cuma suresindeki bu ayetler hicretin 9. yılında indirilmiştir. İndirilme nedeni hakkında rivayet edilen bilgiler şöyledir. Hicretin 9. yılında bir cuma günü Müslümanlar Mescid-i Nebevi'ye Allah'ın Resulü Muhammed minbere çıkmış, Müslümanlara hitap ederken dışarıdan davul sesleri gelmiştir. Davulcular bir taraftan davul çalıyorlar, diğer taraftan kervanın gelerek konakladığını, kervandan alışveriş etmek isteyenlerin kervan konaklama yerine gelmelerini söylüyorlar. Bunu duyan Müslümanlar, Mescid-i Nebevi'nin, minberinden kendilerine hitap eden Allah'ın Resulü Muhammed'i ayakta bırakıp kervanın konaklama yerine doğru koşmaya başlamışlar. Birkaç kişinin dışında herkes camiyi terk etmiş. Bu olay üzerine Müslümanların yaptığı bu hareketi kınayan, onlara neyin daha hayırlı olduğunu bildiren bu ayetler indirilmiştir. Her ne kadar Cuma suresinin 9. ayeti hakkında Cuma salatını farz kılmak için hicretten önce Geldi diyenler olduysa da yani sadece 9. ayet hakkında böyle diyenler olduysa da 9. ayetin 10 ve 11. ayetlerle bağlantısı 11. ayette sözü edilen olayın hicretten sonra Medine'de oluşu bu ayetlerin hicretten önce geldiği iddiasını çürütmektedir. Cuma suresinin 1'den 9'a kadar olan ayetlerine Baktığımız zaman mealen şöyledir. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Çünkü ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten Rasul gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da Rasuller gönderilmiştir. O azizdir, hakimdir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kâmin durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. De ki ey Yahudiler, bütün insanlar değil de yalnız Kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz haydi ölümü temenni edin. Ama onlar önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni, görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz o size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. İlk bakışta Cuma suresinin ilk 8 ayetinin sonraki 9, 10 ve 11. ayetiyle bağlantısının olmadığı görülüyor. Ancak peydere pey indirilen ayetlerin surelere yerleştirilmesinde Resul'ün direktiflerinin önemli olduğu hakkında rivayetler var. Yani onlara göre sonradan gelen ayetlerin hangi surenin neresine yerleştirileceği bizzat Resul emretmiştir. bir rivayetlere göre hangi surenin gelen ayetler hangi surenin neresine yerleştirileceğini bizzat Resul emretmiştir. Bu rivayetler dikkate alınırsa Cuma suresine yerleştirilen 9, 10, 11. ayetlerin Cuma günü olan olayla ilgili olduğu Resul'ün minberde ilk 8 ayeti okuyup açıklarken meydana geldiği düşünülür. Yani ilk 8 8 ayet daha önce gelmiş, Rasul bunları Cuma hutbesinde okurken olay gerçekleşmiş. Müslümanlar da Allah'ın Rasulünü minberde Cuma suresinin ilk 8 ayetini okurken ayakta bırakıp terk etmişlerdir. Olayı kınayan 9, 10, 11. ayetler sonradan gelerek sureye eklenmiştir. Onun için aralarında muhakem olarak bir kopukluk vardır. Bu durumda ayette sözü edilen zikir, hutbede Kur'an'ın okunması, okunan şeyin de Cuma suresinin ilk 8 ayettir. Yapılan salat ise olayın bütünüyle hutbenin irad edilmesi, hutbede Kur'an okunarak açıklanmasıdır. Böylece Cuma salatlarında biçimsel olarak namaz formunun dışında Cuma günü gerçekleştirilen toplanma ile Resul veya Resul'ün görevlendirdikleri hutbeye çıkarak Kur'an okumuşlar, okuduğu ayetlerle ilgili açıklamalar yaparak selatı ı ikame etmişlerdir. Tabi Medine'de Resul bu görevi üstlenirken, Medine dışına gönderilen valiler, bulundukları mahalde cuma günleri müminleri toplamakta ve onlar da hutbelerini irade etmektedirler. Aslında her gün olduğu gibi, cuma günü de öğle vakti selat ikame yapılmaktadır. Namaz formunda yapılan selatı ikamenin, Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günü yapılan salatlardan bir farkı yoktur. Ancak cuma günü yapılan salat ikameye hutbenin eklenmesidir. Cuma salatını diğer günlerden özel kılan şey kılınan namaz formundaki salat ikame değil. O zaten her zamanki kılınan namazdır. Burada özel kılan şey cuma günü irade edilen hutbedir. Ayetlere göre cuma günü verilen hutbe salat ikamenin içine alınmıştır. Salati ikame etme konusunda geçmiş bölümlerde yeterince açıklama yapmıştık. Yaptığımız açıklamalarda salati ikame etmenin sadece namaz bilinen kurallarla yapılan özel bir ibadet olmadığını, aksine Allah için yapılan özel bir ibadet olduğunu vurgulamıştık. Cuma günü Müslümanlara minberden verilen hutbenin de salati ikame etmek konusunun içine girdiğine ayetlerin işaret ettiğinden Etmiştik. Bu kısa açıklamalardan sonra Cuma konusu üzerinde ayrıntılı bir inceleme yaparak konuyu şu şekilde ele alalım. Arapların tarihinde Cuma isimli bir gün yoktur. Bugün Müslümanların Cuma günü olarak bildiği gün aslında Arapların dilinde Arube günüdür. Müslümanlar Arube gününde toplantılar düzenlemeye başlayınca dil alışkınlığı olarak Cuma günü yani Toplanma günü olarak Müslümanların kültürüne eklenmiştir. Ayetteki yemül Cuma ifadesi Toplanma günü anlamındadır. Değilse Arap tarihindeki Gün kastında değildir. Bu nedenle toplanma günü arıbe olmayı farklı günlerde olabilirdi. Ancak adet Arube gününde başlamış Böylece de devam ettirilmiştir. Cuma kelimesi üzerine inceleme yaparsak Şu bilgilere ulaşıyoruz. Cuma, Cem'den, Cuma'da Cumaat, Cumaat, Perşembeden sonra gelen gün toplanmak ifadeleriyle Ferit Develon'un lügatında Arapça kökenli olarak ele alınmıştır. Aynı sözlükte kültürel olarak Cem kelimesi veya Cuma kelimesinin kökü olan Cem kelimesi hükümdar, şah, şark mitolojisinde şaraf ve işkinin icatçısı Süleyman Peygamber'in lakabı, Büyük İskender'in lakabı olarak kültürde geçmektedir. Cem kelimesinin dini kaynaklı anlamlarında toplanma, yığma, birden fazla insan, hayvan ve eşyayı gösteren isim, gram ve çoğul gibi ifadeler ele alınmıştır. Yine Cem'den türeyen kelimeler, cemaat, insan topluluğu, imamın arkasında namaz kılanlar, bir mezhebe bağlı topluca halk, Yeniçeri teşkilatında birkaç odadan meydana gelen kısım ve bir terim olarak da cemaati Müslüm'ün başındaki cem kelimesiyle Müslüman topluluğu olarak ifade edilmiştir. Kelimelerin etimolojik araştırmalarına önem veren Elmallı Muhammed Hamdi yazır. Cuma suresinin ayetlerinin tefsirine girerken Cuma kelimesi için şunları yazar. Aslı cemiyet. Ve cemaat gibi toplanma ve dernek manasıyla ilgili olan cuma bizim de bu adıyla bildiğimiz malum günün ismidir ki Müslümanların hafta bayramıdır. şeklinde bir açıklama yapmıştır. Cuma salatının tarihi. Genelde herkesin bildiği bir şey vardır. Cuma salatı hicretten önce yerine getirmeye başlanmış. Resul hicret ederken uğradığı Medine sınırları içindeki Kuba Mescidinde ilk cuma salatını ikame etmiştir. Medine sınırları içerisinde yapılan cuma salatlarının Mekke ile hiçbir ilgisi yoktur. Yani hicretten önce Mekke'de cuma salatı ikame edilmemiştir. Şimdi bu olayların arka planındaki ayrıntılarına girelim. Müslümanlar Resulün önderliğinde Mekke'de İslam'ın tebliğini yaparlarken Mekke'lilerin siyasi, ekonomik, sosyal tepkileriyle karşılaşmışlar. Mekke'nin otoriter yapısı Müslümanlar adına hiç değişmemiştir. Mekke'lilerin yaptığı baskılar neticesinde Müslümanlardan bazıları Mekke'yi terk ederek hicret etmişler. Mekke'de Rasul'dan başka çok az sayıda Müslüman kalmıştır. Resulün kendi aşireti tarafından korunuyor olması, Resulün hicretini engelleyen en büyük nedenlerden biri olarak tarihe geçiyor. Müslümanların Habeistena hicretinden sonra Mekke'nin putperest ileri gelenleri Müslümanlar üzerine daha şiddetli gelmeye başladılar. Resul Muhammed sıkışıklığın ortasında taife giderek İslam'ı tebliğ etmek ister. Ancak oradan da taşlanarak kovulur. Haç mevsiminin ardından gerçekleşen bu olaydan sonra Resul'ü desteklemek, bozulan moralini düzeltmek için Cin Suresinin ilk 5 ayetinin gönderildiği ifade edilir. Cin Suresinin ilk 5 ayeti şöyledir. De ki, cinlerden bir topluluğun okunan Kur'an'ı dinleyip de şöyle dedikleri bana vahy olunmuştur. Gerçekten biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru yola iletiyor. Ona iman ettik. Kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanlarımız Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. Halbuki biz gerek insanlar gerekse cinler hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. Bazı müfessirler bazı tarihçiler gelen bu ayetlerle Resul'ün ve arkadaşlarının dahi bilmediği yabancı bir topluğun Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olduklarından söz ederler. Tarihi olaylarda ise bu yabancı topluğun Medine'liler olduğu ortaya çıkar. Çünkü haş mevsimlerinde Resul Mekke'ye gelen putperest hacılara sık sık Kur'an okuyordu. Medine'lilerden gelen bilgilere göre Esad bin Zurare ve bazı Medine'liler işittikleri Kur'an hakkında konuşmak için Akabe kayalıklarında buluştular. Orada dinledikleri ayetleri istişare ettiler. Konuyu Medine'deki arkadaşlarıyla konuşmak için ertelediler. Dinledikleri ayetler doğrusunda iman etmişlerdi. Ancak onlar imanlarını herkesten sakladılar. Allah ise bu durumu isim vermeden Resulüne cin suresinin ilk beş ayetiyle bildirdi. Ama ortada isimler yoktu. Bilinmezliğe itilmiş, bilinmeyen varlıklar için kullanılan cin kelimesi kullanılmıştı. Tabi bu tarihi süreçler üzerinde değişik tartışma ve görüşler vardır. Onun için mutlak böyle oldu denilemeyecek gibi böyle olmamıştır da Allah'ın böyle bir haberi isim vermeden zikretmesi de ayrıca bir hikmete sahiptir. Bunun başlıca nedeni dinlerini kimseye söylememeye karar veren Medine'lileri korumaktır. Yani ifşa etmemektir. Akabe kayalıklarında buluşup dinledikleri Kur'an üzerine değerlendirme yapan Medine'liler bir yıl sonra Resul Muhammed'i görüşmek üzere Akabe kayalıklarına davet ettiler. Davet edenler Esad bin Zurare Ah bin Haris, Rafi bin Malik, Ukba bin Amir, Kutba bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Re'ab idi. Müslüman olduklarını açıkladılar. Kendilerine İslam'ı daha iyi öğretecek bir tebliğcinin gönderilmesini istediler. Resul Muhammed Musab bin Umeyr'i Medine'ye gönderdi. Rivayetlere göre Medine'liler Musab bin Umeyr Medine'de iken Resul'e bir mektup yazarak Yahudilerin Set günü yani cumartesi, Hristiyanların Ahad günü yani pazar günü var. Biz de Arube günü, Cuma günü, Rabbimiz için özel olarak toplanarak ibadet yapalım dediler. Aruba günü, Arapların tarihinde geçmişten gelen bir öneme sahip, bir özelliğe sahip. Kendilerine göre kutsallık veriyorlar. idi o zamanlar. İbn-i Abbas'ın rivayetine göre, Resul Muhammed, Medinelerin bu isteğine olumlu cevap verdi. Bunun üzerine, bir Arube günü, Medineli Müslümanlar, hep birlikte sulak bir vaha kenarına gittiler. Tıpkı bugün, Müslümanların toplanarak pikniği için sulak yerlere gittikleri gibi. Bugün de Müslümanlar hani sulak yerlere gidiyorlar, hem piknik yapıyorlar, hem de Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, sohbet ediyorlar bugün. Özellikle yaz günleri Müslümanlar bunu çeşitli yörelerde sık sık tekrar ediyorlar. O günde Medeniler bunu bu şekilde gerçekleştirdiler. Orada Esad bin Zurare Müslümanlara konuşmalar yaptı, Musab bin Umeyr onlara Kur'an okudu, koyun kesip yediler. Rivayete göre toplantıyı düzenleyen, yöneten günün emiri Esad bin Zürare idi, Musad bin Umeyr ise imamlık yaptı. Bazı rivayetlerde Musad bin Umeyr'in sonraki toplantılara katıldığı, Medine'lerin ilk cuma toplantısında liderliğini de imamlığını da Esad bin Zürare yaptığı ifade edilir. Yine toplananların sayısında farklı rivayetler vardır. Kimi rivayetlere göre 40 kişidir, 40 kişidir. Kimi rivayetlere göre 12 kişidir. Bu adetin 2. Akabe biatına kadar sürdüğü tarihi kayıtlarda rivayet edilir. 2. Akabe biatından sonra toplanmanın Medine içinde de yapıldığına dair rivayetler var. Resul Muhammed'in hicreti sırasında Kuba'daki mescitte ilk cuma salatını gerçekleştirdiği rivayet edilmektedir. Fıkıh açısından Cuma Suresinin 9-10-11. ayetleri gelinceye kadar Cuma toplantısının Resulün izniyle, Ayetler geldikten sonra da Allah'ın emriyle yapıldığı iddia edilir. İlk cuma toplantısının Müslümanların akabebiyatından sonra yapması aynı dönemde Mekke'de cuma toplantılarının yapılmaması, cuma toplantılarını yapmak konusunda Medine'nin durumunu öne çıkarır. Medine'deki Müslümanlar Evs ve Hazreç kabilesine bağlı Araplardan oluşmaktadır. Bu iki kabile Medine'yi kuran kabiledir. Babaları tarafından kurulmuştur. Bundan dolayı aralarında iktidar için bir kavga yoksa otomatikman Medine'nin yöneticileri konumdadırlar. Zaten tarihte adından çokça söz edilen İbn Selül, Hazreş kabilesinin lideridir. Ers kabilesi ile yaptıkları anlaşmayla da ileride Medine'nin kralı olacaktır. Esad bin Zuhare de Hazreş kabilesinin liderlerindendir. Ancak bütün kabilenin yöneticisi değildir, bütün kabilenin yöneticisi İbn Selül'dür. Bu gerçeklikten Medine'ye bakıldığında Es ve Hazreç kabilesi Müslüman olduğunda Medine'de Müslümanlar hakimdirler, otoriterdirler. Yani artık onların önünde hiç kimse yoktur, onları engelleyecek. Yani Medine'nin yönetimi Müslümanların elindedir artık otomatikman. İşte bu gelişmeler sonucunda Medine'de, ...cuma toplantılarının yapılmaya başlanması nedeniyle... ...cuma salatının siyasi erkle, güçle, otoriterlikle ilgisi olduğu söylenir. Fakihler de olaylara bu açıdan bakmıştır geçmişte. Zira aynı dönemde siyasi erke, güce, otoriterliğe ulaşamayan Mekke'deki... ...Habayistan'daki Müslümanlar cuma salatını ikame etmemektedirler. Resul Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de mescit yapılmış... Müslümanlar selatı ikame etme görevini mescitte devam ettirmişlerdir. Müslümanların tarihinde mescitler veya camiler sadece selatın ikame ettiği yerler değildi. Geçmişte. Mescitler ve camiler devletin yönetildiği, halkla sohbet edildiği, halkın problemlerinin dinlenildiği, yabancı yerlerden gelen yetkililerin veya insanların görüşüldüğü, halkın sosyal ekonomik eğitim işlerinin yürütüldüğü, bilgi edilmenin fikir alışverişlerinin gerçekleştirildiği ve düşkünlerin barındığı yerlerde. Siyer yani tarih ve hadis rivayetleri ele alındığında Müslümanların tarihinde cuma toplantıları önemli yer alır. Medine devletinin reisi, kralı, lideri Muhammed, Müslümanları cuma toplantısı için çağırır. Onlara Kur'an'dan ayetler okur, okunan ayetler hakkında açıklamalar yapar, toplumun ekonomik, siyasi, fikri konuları el alınır. Kutbe sırasında halkın isteklerine, sorularına cevap verilirdi. Bazı rivayetlerde Resul'ün minbere elinde kılıçla çıktığını, kılıcın gücü, İktidarı simgelediği söylenir. Devlet yönetimi tarafından cuma toplantılarına çağrılan Müslümanlar o dönemde kadın erkek birlikte katılırlardı. Ancak kadınların özel mazeretleri olabileceği düşünülerek kadınların toplantılara katılmaması, aksatması üzerinde ciddiyetle durulmazdı. Fakat erkeklerden hasta olmayan, seferi olmayan, toplantıya gelmesine doğal engeli olmayanların yani sakat, engelli, Olmayanların toplantılara katılıp katılmadığı takip edilirdi. Hatta mescidin kapısına bir kağıdın asıldığı, gelenlerin isimlerinin tek tek yazıldığına dair rivayetler var. Yine doğruluğu tartışılabilecek bir rivayete göre Allah Resulü'nün hiçbir mazereti yokken bilerek, isteyerek, Üst üste üç defa cuma toplantısına katılmayanların cemaatten sayılmayacakları ifade edilmiştir. Yani denilmek istenmiştir ki cuma toplantısına üst üste üç defa katılmayanın kabul edilebilecek bir mazeti yoksa onun Müslümanların oluşturduğu cemaatle hiçbir ilişkisi yoktur. O kişi cemaatin dışında kalmıştır. Bu yargı Medine toplum için o gün normal bir yargıydı. Yahudilerin, putperestlerin, Müslümanların birlikte yaşadığı bir toplumda Müslümanların özel toplantılarına katılmayan Müslümanlara elbette şüpheyle bakılması doğaldı. Nihayetinde toplantıya çağıran Allah'ın Resulüdür. Resul ve Müslümanların kurduğu devlet adına çağırmaktadır. Her şeyden önce Allah Resulüne itaati şark koşan ayetler dikkate alındığında gelmeyenlerin Resul'e itaat ettikleri düşünülemez. Diğer taraftan Müslümanların kurduğu devlet, Müslümanları toplantıya çağırdıklarında devlete inanıp biat edenlerin toplantıya mazeretsiz katılmamaları iyi niyetle düşünülemez. Üstelik üst üste üç kez katılmazsa değişik anlamlara gelebilir. Resulün vefatından sonra Müslümanlar cuma toplantılarına Medine yöneticisi halifelerin ve şehirlerde valilerin çağrısıyla devam etmişlerdir. Ancak Ali ile Mavi arasında çıkan itirafta cuma toplantıları siyasi gövde gösterisine dönüşmüştür. İlk dönemler Medine'de. Ali'ye biat edenler onun çağrısına uyarak cuma toplantılarına katılırlarken kuzeyde Şam valisi Muaviye halifeliğini ilan ederek Müslümanları cuma toplantılarına çağırmaktadır. Muaviye ve Ali arasındaki bu sürtüşmede taraf olanlar birbirlerinin cuma toplantılarını boykot etmişlerdir. O günden beri cuma toplantılarında halifelerin ismi okunur. Bu adet ta Osmanlı'nın bitişine kadar devam etmiştir. Yani Müslümanların kimin namına, kimin adına toplandığı, kime biat ederek toplandığı bir cemaat olduğu halifelerinin adı okunarak ifade edilmiştir o sürtüşmelerden sonra. Hakem olayında Muaviye'nin halifeliğinin tescil edilmesi sonucunda Muaviye'nin halifeliğine karşı çıkan Müslümanlar cumaları boykot etmişlerdir. Yani halife Muaviye'nin çağrısına uymamışlardır. Böylece Cuma toplantıları siyasal itaza ve kabule dönüşmüştür. Çünkü başından beri Müslümanlar Cuma günü yapılan özel ibadetin namaz formundaki bir ibadet değil, Cuma günü devleti temsil eden yöneticilerin yani imamların toplumla bütünleşmesi olarak algılamışlardır. Devleti temsil eden halife veya vekillerinin irade edecekleri hutbe ile halka açıklamalar yapacağı halkın sorunlarını dinleyeceği halkla fikir alışverişinde bulunacağı özünü esas almışlardır. Devlet adına gelenler siyasi kimlik taşırlar. Müslümanlar biat ettikleri halifenin veya vekillerinin çağrılarına katılarak cuma salatını ikame eder. Cuma salatında asıl olan namaz değil, yöneticilerin halkla bütünleşmesinden ibarettir. Tarihi süreç böyle devam etmiştir. Şah'ın Emevide isyanında iktidarları benimsemeyen bazı fikir adamlarının, imamların halkın cuma toplantılarını ettiklerini görüyoruz. Özellikle Şia kendi imamlarının liderliğinde cuma toplantılarını düzenleyerek devletten ayrı olduklarını vurgulamışlardır. Abbasilerin Emevilere karşı isyanı sırasında da Abbasi taraftarları Emevilerin cuma toplantılarına katılmamışlar. Bazı fakihler iktidarların denetim ve sıkı takibatları sonucu cuma toplantılarına katılan halkın çeliskisi üzerine yani mecburen katılıyor takibattan dolayı çelişkiler üzerine Zuhru Ahir diye bir namaz üretmişlerdir. Zuhru Ahir, cuma toplantısından sonraya kalan öğle namazı anlamına gelir. Halk, fakihlere gelip onaylamadığımız iktidarların toplantılarına gitmek istemiyoruz ama gitmek zorunda kalıyoruz dediklerinde fetva makamları onlara bu şekilde bir öneride bulunmuşlardır. Cuma toplantısından dolayı kaçırdıkları öğle namazını sonradan kılmaları gerektiği söylenmiştir onlara. Böylece halkın vicdanını teskin etmişler, dünya halka çare bulmuşlardır. Tarihi süreçte Emeviler, Abbasiler, Memruluklar ve Osmanlılar cuma toplantılarına önem vermişlerdir. Çünkü Müslümanlar adına kurulan bütün bu devletler cuma toplantıları sayesinde halka propaganda imkanı bulmuşlar, halkın nabzını cuma toplantılarıyla takip etmişlerdir. Müslümanlar cuma toplantılarına bir taraftan siyasi özellik, diğer taraftan dini özellik kazandırırken iktidarların halkın nabzına göre de fakihler cuma toplantısı hakkında fıkıh geliştirmişlerdir. Müslümanların son devleti Osmanlı hilafet döneminde cuma salatı iyice şekillenmiştir. Böylece Osmanlı'nın resmi mezhebi durumunda olan Hanefi fıkhına göre cuma salatı tamamen siyasi bir noktaya çekilmiştir. Cuma konusunda Şafiler, Malikiler, Hanbeliler ilkesel olarak da hanefiler gibi düşünseler de şartlılık açısından hanefiler kadar sert değillerdir. Çünkü yönetim hanefiye göre ayarlanmıştır veya hanefiler yönetime daha çok sadıktır Osmanlı'da. Bunu anlamak için cuma selatının hanefilere göre farz olması şartlarına şöyle bir bakalım. Hanefilere göre kılınan cuma namazının geçerli olabilmesi için 1. Mısırı Cami şartı vardır. Yani şehir camisinin cuma toplantısı için tayin edilmesidir. Mısır şehir demektir. Şehrin anlamı bir beldede siyasi erkin, yönetim yetkisi ve hukuki yetkisi varsa oraya şehir denir. Bugün de aynıdır. Mesela Ankara hükümetinin valisinin, kaymakamının ve adli teşkilatlanmasının olduğu yerlere şehir denir. Osmanlı döneminde de İstanbul tarafından bir beldeye devlet emiri ve kadısı atanmışsa oralar şehirdir. Oralarda cuma toplantısı gerçekleştirilir. Devlet emirinin ve kadısının olmadığı küçük mahalleler, köyler, kasabalar emirin ve kadının olduğu yerlere bağlıdır. Ve her şehirde bir yerde cuma kılınır. Halife veya vekillerinin cuma toplantısını yönetmesi, halife devlet yöneticisi vekilleri ise onun atadığı yetkililerdir. Valiler veya komutanlar da bu yetkililer arasına girer. Onların dışındaki imamların kıldıracağı cuma namazları ve verecekleri hutbeler geçersizdir. Çünkü onlar emire karşı gelerek kaçak kılınan namazlar ve kaçak verilen hutbelerdir Hanefi Fukasına göre. Yani halifenin atamadığı imamlar cuma kıldıramaz, kıldırlarsa kaçak kıldırmış olurlar geçersizdir. Vakit öyle vaktidir, toplantılar öyle vaktinde gerçekleştirilir. Sabah, ikinde, akşam, yatsı, gece olmaz. Dört, hutbedir. Şartlardan birisi yani devlet erkanı tarafından toplantıya katılan halka verilen hutbedir. Devlet erkanı veya atanmış yöneticiler cuma toplantısını yönetirler, İmam olarak görevlendirilen devlet adına Kur'an okur, açıklamalar yapar, halkın sorunlarını dinler. 5- Cemaattir. Hanefilere göre 3 kişinin bulunması toplanma için yeterli sayıdır. 6- Halifenin iznidir. Halife cuma toplantmalarına izin verir. Halifeler veya atadığı valiler cuma toplantılarını yasaklayabilirler. Tarihte nüfusu çok olan bölgelerde cuma toplantılarını gerçekleştirmek için büyük camiler inşa edilmiştir. Bunlara selatin camii denilir. Selatin camiler o şehirdeki bütün Müslümanları içi ve alûsûla beraber alacak şekilde yapılmıştır. Onun için şimdi mesela Sultanahmet'e baktığınız zaman ne kadar büyüktür. Şehirlerde büyük camiler vardır. Onlar cuma camileridir. Mevcut camiler yetmiyorsa, halk genişse, yağmurlu havaların dışında kalınmışsa cuma toplantılarının ikame edildiği namazgahlar oluşturulmuştur. Namazgahlar düz Kırılık, çimenlik açık arazilerdir. Yani bugünkü miting alanları gibi. Halk ya Selahattin Camisi'ne ya da namazgahlara davet edilerek cuma toplantıları gerçekleştirilir. Bir beldede iki yerde cuma toplantısı yapılmaz. Her beldede bir tane camide veya namazgahta cuma toplantısı yapılır. Gözünüzün önüne getirin. Aynı bugünkü iktidarın mitingleri gibidir. Nereye nerede istiyorsa oraya çağırır. Cuma günleri iktidar her hafta halkı mitinge çağırır yani. Bu şartlar Hanefilerde olmazsa olmaz şartlardandır. Diğer mezhepler bunları cuma edasının farzı olarak görmezler. Bu hükümleri cuma edasının sünnetleri olarak görürler. Cemaat konusunda da tabi hep hepsini değil. Yani bu hanefilerin dışındaki mezhepler bu hükümlerin hepsini sünnet olarak görmüyor. Onlar mesela vakti de hutbeyi de farz olarak görüyor ama imamın iznini veya vekillerinin cuma kıldırmasını sünnet olarak görürler. Şart olarak görmezler. Cemaat konusunda da mezhepler arasında itilaf vardır. Bugün ehl-i sünnet mezhepler arasında kimi 40 der, kimi 12 der, kimi 6 der. Yani 40 kişi olmazsa, 12 kişi olmazsa, 6 kişi olmazsa Cuma namazı kılınmaz demişlerdir. Hanefilerde de 3 kişidir. Yani 2 kişi varsa orada Cuma toplantısı olmamış olur. Müslümanların tarihinde Cuma toplantıları hep öğle vakti olmuştur. Ama devlet başkanı veya valileri isterlerse günün herhangi bir zamanında Müslümanları toplayabilirler. Eskiden gündüz Müslümanlar öğle vakti toplanıyorlardı. Günümüzde siyasi mitingler genellikle öğle vakti toplanmaya başlar. Aynı adet sanki devam ediyor. Bu durum biraz işin doğasına aittir. Yani dilerse devlet yöneticileri cuma selatı için toplumu akşam serinliğinde de toplayabilirler. Eskiden ortalık ay veya yıldız aydınlığında aydınlanırken şimdi ise güneşin olmadığı anlarda ortalığı aydınlatacak imkanlar vardır. O gün yoktu. Ayete göre cuma toplantısı çağrıldığınız zaman ayetinden hemen öyle vakti anlaşılır. Zira tatbikat bu şekildedir. Hutbe, cuma selatına anlam veren ana kuraldır. Cuma toplantılarında hutbe olmazsa cuma olmaz. Çünkü zaten kılınan iki rekat namaz, öğle vaktinde kılınması gereken namazdır. Tarihi bilgilere göre Medine döneminde iki rekat olan öğle namazı dört rekata çıkarılmıştır. Bu siyerde ve hadis kaynaklarında mevcuttur. Normal günlerde dört rekata çıkarılan öğle namazı, cuma günleri iki rekat ala düşürülmüş, tekrar eskiye dönüştürülmüş rivayetlere göre, diğer iki rekat yerine hutbe vakti ayrılmıştır. Müslümanların kültüründeki bu bilgiler siyer ve kitaplarında mevcuttur, tartışılabilir. Ehli şia cuma toplantılarına önem verir. Zaten mevcut halifeliği boykot ederek ilk olarak siyasi olarak cumaya anlam verip ayrışmayı ortaya koyan şia grubudur. Onlar ayrıca Mevcut emevi hanedanlarına biat etmeyerek kendi cumalarını eda etmeye başlayarak ne yapmışlardır ayrıca bir önem vermişlerdir. İmamları kaybolduktan sonra, son imamları kaybolduktan sonra imamlarının vekilleri olarak ayetullahlar cuma toplantılarında yetkili olmuşlardır. Hanefiler gibi ehlişağı cuma toplantılarına siyasi boyut kazandıran önemli mezheptir. Dar yani ülke kavramı konusunu gündeme geldiğinde cuma toplantıları Darul İslam ülkesinde geçerlidir. Yani İslam'a göre yönetilen bir ülkede geçerlidir. Bunun dışında cuma toplantıları yapılmaz. Neye göre? Hanefi fukasına göre. Yapılırsa da geçerli değildir görüşü öne çıkar. Onun için işgal edilen yani darul meslube olan, gasp edilmiş topraklar olarak sayılan ve mürtedlerin egemen olduğu, yani dinden çıkan, irtidad edenlerin egemen olduğu, kafirlerin hükümran olduğu, yani darul küfür olan, kafirlerle savaşılan yerler olan, yani darul harp olan, şirkin egemen olduğu, yani darul şirk olan ülkelerde cuma toplantıları yapılmaz. Denmiştir. Hanefi mezhebinin ağırlıklı görüşleri olan bu fuka göre Maraş Fransızlar tarafından işgal edilince Sütçü İmam Cumaları tatil etmiştir. Maraş kurtuluncaya kadar diye. Cuma konusunda en ilginç tartışmalar halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi geldiğinde mecliste olmuştur Ankara'da. Mustafa Kemal halifeliğin kaldırılması kanunu teklif ettiğinde hilafeti tamamen kaldıran bir kanun sunmuştu. Tamamıyla hilafet kaldırılıyordu. O günkü meclisi oluşturan mebuslar içinde fıkıh bilgisi olanlar hemen itiraz ettiler. Tabii bu fıkıh bilgisi Hanefi fıkıh. Hilafet kaldırılırsa bu ülkede cuma kılınmaz, burası darül harp olur dediler. Fıkıhtan haber olan, fıkıhı bilen Mustafa Kemal itirazların önünü alamayacağını anlayarak kanun metnini değiştirdi. Değişen kanun metni 3 Mart 1924 yılında çıkarılan 431 sayılı kanun metniyle şu şekilde özetlendi. Madde 1. Halife halledilmiştir. Yani kişi olarak halife halledilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyetin manavı mefhumunda esasen mümdeymiş olduğundan hilafet makamı mülgabir yerine hükümet ve cumhuriyet hilafet makamının görevlerini üstlenmiştir şeklinde bir anlam içeren bir metin yazılmıştır. Yani kanun şunu der, hilafet için kişinin olması şart değildir. Biz saltanatı kaldırdık, hilafetin bütün hak ve yetkilerini Türkiye Cumhuriyeti hükümetine devrettik. Cumhuriyetin içinde hilafetin bütün manaları mevcuttur denilmiştir. Bu kanunla birlikte hemen öncesinde, bakın hemen öncesinde bu kanun 431 sayılı kanun, yine 3 Mart 1924 yılında 430 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu kanun tevhidi tedrisat kanundur ve diyanetin ilk kuruluş kanundur. Böylece din işleri bu kanunla devletin resmi organı olarak diyanete devredilmiştir. Böylece harika kaldırılarak yetkileri Türkiye Cumhuriyeti hükümete devredilmiş. Hükümet de hilafet makamı olarak diyaneti görevlendirerek cuma toplantılarının devamını sağlamıştır. Değilse mecliste baya bir gürültü çıkmıştır yani. Kanun bu şekilde çıkarılınca ortalık dinginleşmiştir ve millet oh cumayı kurtardık demişlerdir. Laikliğin kabulünden sonra bu maddeler kaldırılmamıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin zımnında hilafet vardır. Hükümete bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cumalar kılınmaktadır, hutbeler irade edilmektedir. Yani Hanefilerin işte halifenin iznine bağlıdır cuma kılınması, kendisi veya vekilleri veya naipleri tarafından kıldırılır hükümleri böylece bu iki kanunla yerine getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti dışındaki Müslüman devletlerde benzeri yorumlarla cuma toplantılarını gerçekleştirirler. Kaldı ki zaten Malikiler, Hanbeliler ve Şafiler de bu kuralların bazıları farz değil sünnettir. Yine Cakri fukası ehl Şah, kendi imamlarıyla sürekli Ayetullahlara bağlı iltigadi konuma dahi getirerek ne yapmışlardır? Onların liderliğinde cumaları ikam etmişlerdir ve her zaman da siyasi gösteri niteliğine büründürmüşlerdir. Cuma salatının veya cuma namazının sahati konusunda yani uygulandığı zaman geçerli olup olmayacağı konusunda Resul dönemi hariç diğer dönemlerde her zaman tartışma olmuştur. Belki ilk halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali zamanıyla ilgili olarak tartışmalar olmamış gibi görünüyor ama ondan sonraki dönemler hep tartışmadır. Ehli sünnet, ehli şahı mezheplerinin ortak düşüncesi cuma salatı veya cuma namazının farz olduğu noktasındadır. Bu yöndeki görüşler birincisi cuma namazı hicretten önce Allah Resulü'nün iştihadı veya izniyle farz kılındı sonra da ayetle tasdik oldu. Görüşlerden ikincisi Cuma namazı Hicret'ten önce kılınmaya başlandı. Sonradan ayetle bu gelenek farz kılındı. Üçüncüsü Cuma Suresi'ndeki 9. ayet Hicret'ten önce geldi. Diğer 10, 11. ayetler daha sonra geldi. Kısaca Ehli ve Ehli Sünnet her halükarda Cuma namazının farz olduğuna inanırlar. Ancak böyle inanmalarına rağmen derler ki kadınlara farz değildir. Hastalara, yaşlılara farz değildir. Yolculara, seferde yani savaşta olanlara farz değildir. Darül İslam'ın yani İslam devletinin dışındaki ülkelerde farz değildir. Yağmur yağarsa, iklim şartları müsait değilse farz değildir. Cuma kılmaya engeller varsa farz değildir. İmam yasaklarsa veya izin vermezse farz değildir. Görüşleri ileri sürülmüştür. Bu tür hükümlerin nereden, hangi delillerle verildiği meçhuldür. Çünkü ayetlerde böyle bir şey yoktur hiçbir şekilde. Bu hükümler tamamıyla sonradan fakihlerin mevcut zamana, mevcut şartlara, mevcut istek ve taleplere göre akıldan delilsiz, mensensiz olarak verdiği hükümlerdir. Ayetin içerisinde de bu hükümleri verdirecek hiçbir şey yoktur. Üç tane ayet okuyoruz işte devamlı. Tarihin özetinden çıkan cuma namazı ile ilgili sonuçlara bakarsak, Müslümanların hukukunda... Zuhru ahir diye bir namaz çeşidi olduğu müddetçe Cuma namazının geçerliğinden söz edilemez. Çünkü Zuhru ahir namazı var olduğu müddetçe bu konuda herkesin kafasında şüphe var demektir. Yani Cuma olmadıysa Zuhru ahir kılayım günü kurtarayım hesabı vardır. Böyle bir mantık fıkha yerleştiği günden beri Cuma namazı tartışmalıdır ve Cuma namazı geçerli şüphelidir. Halbuki Allah'ın dini şüpheyle yürütülmez. Allah'ın dini kesindir yani. Kesin hükümlerle yürütülür. Bunun için de kesin delil gerekir. Değil mi? 2- Cuma namazında kadınları dışlayan bir anlayış ayetlere aykırı bir davranıştır. Resul zamanında zaten böyle bir şey yoktu. Ateerkil toplumların kadın erkek ayrımına dayanan, kadınlara salatı ikame etmekten alıkoyan bu tür yorumlar İslam'a aykırıdır. 3- Halifenin emrine, iznine bağlı olacak bir salatı, cuma anlayışının ister farz olarak izne, ister sünnet olarak izne bağlı olsun, İslam'ın hükmüyle hiçbir ilgisi yoktur. Böyle bir şey olabilir. Yani halife can istemedi, bu hafta tatil ettim dedi. Bu yetkiyi nereden alıyor her şeyden önce? Allah'ın farz kıldığı bir şey olsaydı böyle bir yetkiyi kullanma imkan olmazdı. Dört. Madem ki mezheplerin ortak fikrine göre imametin izin verdiği, çağrıda bulunduğu bir ibadet biçimi olarak cuma farzı yerine getiriliyor, o zaman cuma kılanlar Allah'a değil kullara ibadet ediyorlardır. Sünniler hilafete, ehli Şia ayetullahlara ibadet etmektedirler. Bu fakihlere göre, tükrara göre. Bu bağlamda bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar laik devletin çağırdığı ve kıldırdığı cuma namazına iştirak ederek Allah'ın ayetinden dışarı çıkıyorlar. Neden? Çünkü namaz veyahut da hutbe Allah için verilir. Çağrının Allah'a göre çağırması gerekir. Beşincisi cuma namazının geçerliği için cemaat şahatını yani toplanacak insan sayısını ele alanlar eğer gerçekten cuma namazı Allah'ın emri ise camiye toplanacak kişilere göre Allah'ın hükmünü değiştirmiş olurlar. Bunun bir delili yok. Ben burada söylemedim ama söyleyeyim. Yazımda yazmadım ama söyleyeyim. Mesela 40 kişi olur diyen şafiler neye göre demiştir? delili ne veya 6 kişi olur diyenler veya 12 kişi olur diyenler veya 3 kişi olur diyenler niye göre demişlerdir? Delillerine efendim kimi akabeviyatında 6 kişi, birinci akabeviyatında, ikinci akabeviyatında 12 kişi, öbürü işte 40 kişi olunca hadi Ortaya çıkalım dendi. Cuma bir ortaya çıkıştır. 40 kişi olunca sağlanır toplanma. Zaten Ömer'in o çağrısıyla 40 kişi mi aldık hadi çıkalım demesiyle alakalıdır gibi. Veyahut da tarihin bazı bölümlerindeki kişi sayıları esas olarak 6, 12, 40, 72 hatta 600 diyenler var bazıları. Çok nadir olarak tarihte geçmiş. O ayrıntılara girmek istemiyorum.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 Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler de seni ayakta bırakırlar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Görüldüğü gibi çağrı ey iman edenler diye başlıyor. İman edenler arasından kadını erkeğe ayırmıyor. Böyle bir ayrım yok. 2- Cuma günü salatı ikametmeye etmeye çağrıldığın zaman deniyor. Demek ki burada özel bir çağrı var. Bu çağrı her gün yapılan bir çağrı değil. Her gün yapılan salatı ikame çağrısı günde 5 vakit zaten yapılıyor. Günde 5 vakit yapılan çağrıda insanlar salatı ikame ediyorlar ve dağılıyorlar. Günde 5 vakit çağrı yapan da insanlar değil. Bizzat Allah vakitli salatı ikame etmeyi emrediyor. Mekke hayatından başlayarak vakitli olarak Allah insanları salatı ve zekatı ikame etmeye çağırdı. Bu konuda bundan önceki altı sunumda uzun uzun araştırmaları ne yaptık? Verdik, sunduk. Ayette Cuma günü çağrı yapılıyor. Ve Cuma günü, yani toplanma günü olarak ifade ediliyor. Bu çağrıyı Allah'ın Resulü Medine'de yaparak Müslümanları topluyor. Peki Allah'ın Resulü bu çağrıyı yapmasa ne olur? Yani ey Müslümanlar toplanma günü için geliniz demedi. Ne olur? O zaman kişiler Allah'ın çağrısı vakitli salatı ikameye çağrılmazlar mı? Yani o gün öyle salatı yok mu? Mescid-i Nebevi'ye gelmeyecekler mi? Zaten cuma toplantısı olmazsa öyle vakti salatı için Müslümanlar zaten toplanacaklar. Ama burada farklı bir şey var. Burada işini gücünü bırak önemli bir toplantı var diye bütün Müslümanlar çağrılmaktadır. Üçüncü konu ise ayetin devamında Allah mealen şöyle diyor. Çağrı yapıldığı zaman... Hemen Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Salatı ı ikam edince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Diyerek çağrı ile gerçekleşecek eylemlerden söz ediyor. Bu eylemler nedir? Birincisi alışverişi bırakıp çağrıya koşacaklar. İkincisi Allah'ı zikredecekler. Yani Allah'ı anacaklar. Üçüncüsü salatı yani Allah'ı zikretmeyi yani Allah'ı anmayı tamamlayınca tekrar yeryüzüne dağılıp Allah'ın verdiği nimetlerden yaralanacaklar. Ayetlerin bu bölümü çağrıyla toplanan Müslümanların günlük normal olarak ikame ettikleri salat dışında farklı bir olay gerçekleştirdikleri, gerçekleştirecekleri belirtilmiş oluyor. Nedir farklı olan olay? İşte onu 11. ayette görüyoruz. Onlar, 11. ayeti meal ile okuyoruz. Onlar, bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen bağlıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlılır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ayetlerin gelmesine neden olan olay gerçekleştirdiğinde, Resul, minberde ayakta bırakılarak cemaatin kervana koştuklarını görüyoruz. Demek ki çağrıyla gerçekleştirilen salat kame'de yapılan Allah'ı zikrediş veya Allah'ı anış, çağıran kişinin toplanan Müslümanlara Allah'ın ayetlerini okuması, okuduğu ayetleri açıklaması, halkla yönetici olarak temas kurması, halkın duygu ve düşüncelerini almasıdır. Cuma suresindeki ayetler aslında Cuma günü yapılan salat hakkında bize dolaylı değil Direkt ipuçları veriyor. Direkt gösteriyor. Bu yapılır diyor. Verdiği ipuçları dikkat alınırsa olay cuma günü kılınacak bir özel namaz değil. Aksine cuma günü yani toplanma günü Müslümanların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, dertlerinin dinlenilmesi, sorularının cevaplanması, İslam ve diğer konularda açıklamaların yapılması olarak çıkıyor. Peki bu durum her hafta mutlaka yapılması gereken bir eylem midir? Yani yöneticiler her hafta bu çağrıyı yapıp Müslümanları her cuma toplayıp mutlaka Kur'an okumak, açıklamak, Müslümanların sorunlarını dinlemek, sorularına cevap vermek zorunda mıdır? İlk olarak elbette hayır. Ayetlerden böyle bir zorunluluk çıkmıyor. Çağrıldığın zaman diyor. Yani çağıran ne zaman çağırır belli olmaz. Çağrıldığın zaman diyor. Ayetlerden çıkan şey yöneticinin Müslümanları toplanmaya davet ettiği zaman İşi gücü bırakıp gelmeleridir olarak çıkıyor anlamda. Toplanan Müslümanların ikame edecekleri salat bizzati namaz formundaki değil tam tersine. Toplanmanın amacına uygun bilgilenmek, bilinçlenmek, topluca kendilerini öz tabi tutmaktır. Cuma'dan maksat. Toplanma gününden maksat. İşte bu noktada Müslüman toplum haftada bir de olsa bir araya gelerek birbirleriyle hem tanışmayı hem sohbet etmeyi, yöneticileriyle tanışmayı, sorunlarını dile getirmeyi, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi almayı amaçlamışlardır. Toplu salat-ı ikamenin bu haliyle Cuma günü yapılan eylem yöneticiler ile yönetilenler arasındaki sıkı işbirliğini bütünleşmeyi sağlayan bir eylemdir. Müslümanların tarihsel sürecinde bizzat rasulleri varken uygulanan bu eylem diğer toplumlar dikkate alınırsa müthiş bir olaydır. Düşünebiliyor musunuz? Resullullah'ın Medine'de kurduğu devlet var. Bu devlet her cuma Müslümanları topluyor, onlara Kur'an okuyor, onları dinliyor, onlara bilgiler veriyor, dertlerini dinliyor, sorularına cevap veriyor. Ve onlarla sıkı bir sıcak, kanlı, canlı bir olay gerçekleştiriliyor. Her hafta. Peki Resulün kurduğu devletin dışındaki devletler bunu yapıyor mu? Hayır. Hiç alakası yok. Halklarıyla hiçbir bütünleşmeleri yok. Hiçbir halkıyla bir araya gelip dertleşmeleri yok. Halkın sorularına cevap vermeleri yok. Şimdi Müslümanların yaşamındaki bu olay o dönemde büyük bir devrimdir. Yöneticilerle yönetilen arasında sıkı işbirliğini canlı ilişkiyi kuran büyük bir devrimdir. Toplanma günü, cuma gün. Toplumun işi gücü arasında karışıklık çıkarmamak, yola gideceklerin plan ve programının yapmasını sağlamak amacıyla haftanın günlerinden birini seçmek isabetlidir. Onlar da Avrupa günü seçmiş. Öyle ya ne zaman çağrılacağı belli olan bir günün olması kafa karışıklığını önler. Cuma günleri toplanıyoruz arkadaş. Mesela şimdi biz demiyor muyuz toplantılarımızı yaparken? Bazı arkadaşlarımız diyor salı günü toplanacağız Kur'an çalışması yapacağız. Öbürkü diyor biz cuma günü toplanacağız Kur'an çalışması. Öbürkü diyor biz efendim perşembe günü toplanacağız diyor. Herkes bir program yapıyor. Ona göre gidecekleri yere gidiyor, gitmeyecekleri yere gitmiyor. Veya bazı arkadaşlar mesela haftanın pazarlarını ne yapıyorlar? Ayırıyorlar. Kur'an çalışmalarını biz Gecelere değil pikniklerle yapalım diyorlar. Yaz günlerinde özellikle bakıyorsunuz çeşitli bölgelerdeki arkadaşlar değişik yerlerde, vilayetlerde, ilçelerde gezerek birbirlerini de ziyaret ederek ne yapıyorlar? Cuma toplantıları yapıyorlar gibi pazar toplantıları yapıyorlar. Çünkü pazar gün serbestler, işinde gücünde var, işçiler, memurlar şunlar bunlar. Onun için o gün Arube günün seçilerek bu adetin devam ettirilmesi isabetlidir. Çünkü millet ne zaman toplanılacağını biliyor. Ve hangi vakitte toplanılacağını biliyor öyle vakti. Akşam olmaz, ikindi olmaz, yassı olmaz. Ha, Başlangıçta yaz olsaydı ne olurdu? Gece toplantıları olurdu. Veya akşam olsaydı ne olurdu? Akşam toplantıları olurdu. Değilse belli bir zaman dilimi olmasaydı, çağrının hangi gün yapılacağı belli olmasaydı, hangi gün yapılacağını bilmeyen toplumların çağrılara uyma noktasına dikkat gösteremeyecekleri evet. açıklardır. Halbuki bu baştan halledilmiş gelenek olarak, biz arkadaşlar cuma günü toplanalım, üstelik de öyle vakti toplanalım demiş. Ha ikinci de olabilirdi, hatta sabah namazından hemen sonra da olabilirdi. Mesela bugün bazı Müslümanlar sabah toplantıları yapıyorlar, sabah namazı toplantıları eylem gerçekleştiriyorlar gibi. Müslümanlar işte bu çerçevede Arube gününü seçerek toplanma günü yapmışlar, sonradan toplanma günü anlamına gelecek olan cuma ismini vermişlerdir. Aslında cuma bir gün ismi değildir. Bir eylemin adıdır, toplanmanın adıdır. Dördüncü konu, bu konularda ayetleri incelerken, surenin 11. ayetinde gerçekleşen bu ayetlerin gelmesine neden olan olay, onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler de Resulü ayakta bırakırlar. Yani dışarıdan gelen kervan geldi. Pazar kuruldu, söylemleri da Müslümanların Rasulü minberde ayakta bırakarak ticareti koşmaları anlatılıyor. Rüayetlerin genelinin üzerinde durduğu bu olay hicretin 9. yılında gerçekleşiyor. Yani bu olaydan sonra Rasul vefat etmiş, ayetlerin kapısı kapanmıştır. Demek ki böyle bir olay olmasaydı örnekleyelim, Cuma suresinin son üç ayeti gelmeyecekti. Çünkü ayetler genelde olaylar üzerine iniyor, onlara bir yön veriyor ya. Şimdi böyle bir olay olmadığını farz edin, böyle bir ayet gelmeyecekti. O toplantıya dizem veren, nizam veren bir ayet gelmeyecekti. Ayet ta hicretten önce başlayan bir toplanma günü var. Bu toplanma gününde olaylar böyle devam ediyor ama bir gün bir olay patlat veriyor. Bu patlak veren olay Allah Resulü'nü Allah'ın ayetlerini okurken bırakıp giden Müslümanların kınanmasıdır. Şimdi böyle bir olay olmamış olsaydı normalde önceki hafta, önceki yıllar takip edildiği gibi bu gelenek takip edilecekti. Hakkında da hiçbir ayet gelmeyecekti. O zaman ne olacaktı? Cuma ayeti diye bir ayet yoktu ortaya o zaman. Hatta Cuma'dan bahsetmediği için Cuma suresi de olmayacaktı. O surenin adı bir başka sure olacaktı. Müslümanların hayatında Cuma namazı dinlen şey hadislerde ve tarihte bulunacaktı o zaman. Ayette bir şey olmayacaktı. Hakkında ayet olmadığı için de Müslümanların dikkatini çekmeyecekti ve bugün birçok Müslümanın hani Kur'an'da ayet mi var, niçin biz bu gelenekten gelen şeyleri takip ediyoruz, onlar bir gelenektir deyip geçeceklerdi. Halbuki zaten Cuma suresindeki 9-10-11. ayet bir geleneğin tescili değil, o takip edilen gelenekteki yapılan bir hareketin kınanmasıdır. Bir namazın tahsisi değil, bir namazın belirtilmesi değil. Bir eylemin de belirtilmesi değil aslında. Nedir? Esasla 9-10-11. ayetlerde işlenen konu, Devlet Başkanı Muhammed'in, Allah Resulü Muhammed'in, Müminlerin İmamı Muhammed'in, Kur'an okurken ayakta bırakılıp terk edilmesidir. Kınanan şeydir bu. Kınanacak bir olaydır. Resulullah bunu söyleyemezdi, çok kibardı. Müminlerin gönlü hoş olsun diye söylemezdi. Ama Allah bu hareketi kendisine karşı yapılmış olarak gördü. Çünkü Resulüne karşı yapılıyor. Ayetleri okunurken yapılıyor bir kınama gönderiyor ki işte okuyorsunuz o kadar sert ama o kadar da incelikli hem uyarıyor hem yol gösteriyor ama yine dikkatimi çeken bir şey vardır bu araştırmalarda belki bu cuma suresindeki bu ayetler olmasaydı hadisler de olmayacaktı öylece gelenek devam edip gidecekti yani ama kimse ondan bir medet ummayacaktı. Belki de ayet olmasaydı, hadisler olmasaydı Müslümanların geleneği böyle siyasi olaylara alet edildiği için bu gelenek bunlar atalarından gelen bir geleneği siyasetlerine alet ettiler ve birbirlerini öldürdüler diye kınanmış bir amel olacak. Ama ne oldu? Resul ile birçok badireye katılmış, savaşlarda yaralanmış, memleketlerinden hicret etmek zorunda kalmış Müslümanlar, Resulü ayakta bırakıp mescidi terk ettiler. Allah'ın Resulü Muhammed, alçak gönüllü, kibar, kendisine yapılan bu saygısızlığı Müslüman kardeşlerinin yüzüne vuramaz ve vurmaz. Böyle bir durumu biz birçok olayda görüyoruz. Resulullah bir şey diyemiyor, demiyor. Resulün söyleyemediği şeylere Allah ayet göndererek söyletiyor. Ceren eden olay, Rasul'e saygısızlıktır. Rasul'ün okuduğu ayetlere yaptığı açıklamalara saygısızlıktır. Ayetlere saygısızlıktır. Allah'a da saygısızlıktır. İşte bu saygısızlığı Allah, Cuma Suresi'ne eklenen üç ayetle, Müslümanların yüzüne çarpıyor. Allah Rasul'ü onlara dünya ve ahiret hayatlarının gerçeğinden söz ederken onlar ticareti tercih etmişlerdir. Halbuki, Rasul'ün okuduklarında, anlattıklarında, açıkladıklarında, Müslümanın için dünyevi ticaretten daha çok hayır vardır. Ayette buna işaret ediyor. Kaldı ki onlar salatı ikametmeleri bitince zaten istedikleri yere gideceklerdir. Ama onlar biliyorsunuz Müslümanlar cuma toplantısı yaparken Medine sadece Müslümanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda Yahudilerden oluşuyor idi. Aynı zamanda putperest Araplar vardı. Müslüman devlete teslim olan, Müslüman devlete bugünkü tabirle vatandaşlık eden, biat eden insanlar vardı. Onlar dışarıdaydı. Kervan konaklanınca, hemen pazar kurulunca Müslümanlar şöyle düşündü herhalde. Şimdi bizden önce Yahudiler, Puttelesler gelirler, kervanda ne varsa güzel şeyler alır giderler bize bir şey kalmaz. Hadi hurra dediler gittiler. Kaçırmayalım malları diye. Bu gerçekler bize şunu gösteriyor. Cuma suresindeki ayetler bir namazın emredildiğini değil, yapılan saygısızlığın eleştirisi Müslümanlara gösteriliyor ve Müslümanlar eğitiliyor. Cuma günü toplanıp salatı ikame ederek Allah'ı anacak Müslümanlar elbette Cuma günü de öğle namazlarını kılacaklardır. Bu nedenle Cuma günü kıldıkları öğle namazı iptal edilmiş yerine Cuma namazı adıyla bir namaz ikame edilmiş değildir. Böyle bir şey yok. Aksine Resul her günün aksine o gün hutbe irade ettikten sonra yine Müslümanlarla birlikte öğle namazını kılmıştır. Rasul döneminde Cuma günü gerçekleşen olay özetle şöyledir. Biliyorsunuz Rasul döneminde mescitlerde nafile namaz yoktu. Kılınmazdı. Bugünkü Müslümanların yaptığı gibi ne tesbihatler vardı ne nafile namazlar vardı. Hiçbirisi yoktu. Sadece şart olanlar, farz olanlar eda edilirdi. Bu nedenle bugünkü gibi o gün toplanan sahabeler mescide geldiklerinden dört rekat öğle namazının ilk sünnetini kılmamışlardır. Müslümanlar toplandıktan sonra Rasul Minbere çıkmış, onlara salat etmiş... Yani hutbe irade etmiş, hutbede Kur'an okunmuş, açıklamalar yapılmış, Müslümanların sorularına cevap verilmiş, dertleri dinlenilmiş, yönetimden istekleri öğrenilmiştir. Böylece Allah zikredilmiş, Müslümanlar Allah'ın zikriyle bütünleştirilmişlerdir. Hutbeden sonra da iki rekat öğle namazına kılınmış. Ve dağılmışlardır. Yani vakti gelmiş olan öğle vaktinin namaz formundaki salatı ikam edilmiştir hutbeden sonra. Normalde böyle süren cuma toplanmaları sadece ayetin gelmesini neden olayda hutbe terk edilmiştir. Aynı zamanda öğleyi de terk etmişlerdir o gün. Müslümanlar öğle namazını kırmadan çıkıp gitmişlerdir hutbeyi de terk ederek. Kısaca Resulün cuma toplanmalarında cuma salatı hutbe irade etmektir. Sonra vakti gelmiş olan öğle namazını kılmaktır. Siyer ve hadis bilgileri o dönemlerde öğle salatlarının dört rekat olduğundan cuma günleri hutbeden dolayı iki rekat ikame ettiklerinden söz eder. Tarih rivayetlerde. Peki neden? Neden? Ayetler bu kadar açıkken tarihteki fakihler veya tarihteki insanlar cuma diye bir namaz ikam etmişlerdir. Sorusun cevabı nedir biliyor musunuz? Ayetten kaynaklanan bir olay değildir. Cuma toplantısının siyasi özellik kazanarak iktidar ve muhalefetlerin bu toplanmaları istismarının temelini oluşturabilmek için bir namaz ihtisası yapılmak zorunluluğu hissetmişlerdir. Dikkatini çekerim. Değilse toplanma bir mitingdir artık yani. İster yapasın, ister yapmasın ama o mitinge kutsallık kazanabilmek için bir namaz icat etmişlerdir. Dikkatini çekiyorum. O namazı icat etmeselerdi onlar normal sıradan bir miting olacaktı. Cuma günleri yöneticilerin halkı topladığı, onlarla istişareti konuştuğu bir miting olacak. Ama o gün bir namaz ihtiyaç ederek o güne kutsallık verdiler, o toplantıya kutsallık verdiler. Halbuki ayette böyle bir şey yok. Ayette olan şey hutbenin ona çıkmasıdır, namazın değil. Ama fıkığa baktığınız zaman hutbe öne çıkmaz, namaz öne çıkar. Çünkü hutbe zaten sıradandır onlar için ve siyasi anlam taşımaktadır. Dolayısıyla siyasi anlamdan giderek bir kutsallık veremezlerdi. O çünkü siyasi çıkarlara göre eleştirilebilirdi. Veyahut da karşı çıkılabilirdi veyahut da başka bir şey yapılabilirdi. Ama oraya namazı koyunca tartışmaları bitirmek istediler. Temel neden bu. Bugün hadis, siyer ve fıkıh kitaplarını dikkate almadan Cuma suresini okuyanlar, bakın tarihi, siyeri, hadis kitaplarını yani siyer tarih hadis kitaplarını, fıkıh kitaplarını dikkate almadan Cuma suresini mealen veya da Arapçasıyla okuyanlar 9 11. ayetlerden Cuma namazı çıkaramazlar çıkmaz bu anlam. Hele Müslümanların fıkıh kitapları okunup da Cuma'nın eda şartları sıhhat şartları gibi hükümlerin hiçbirini çıkarmaları mümkün değildir bu ayetlerden. Aslında Cuma namazı denilen olgu ayetlerden kaynaklanmış da değildir. Sadece siyasetten, gelenekten gelen bir ibadet biçimidir. Fakihlerin yaptıkları şey, gelenekten gelen cuma namazı eylemini ayete tasdik ettirme çabalarıdır. Ve bunun altında da siyasi erklerin veya muhalefetin baskısı yapmaktadır. Muhalefet boykot isyanları yapıyor. İktidar halkın üzerine baskı kurma eylemi olarak cuma'yı görüyor. Dolayısıyla her iki düşüncede bu toplanma gününe özel bir anlam verme çabasına Ulaşıyor ve oraya da bir namaz iştahsı ediyorlar. Cuma namazı diye. Sonra bakıyorlar ki ya bu ayette yok. Hiçbir şey de yok. Doğru dürüst. O zaman ne yapalım? Ya ne olun olmaz biz böyle dedik ama bir de zuhru ahir icat edelim. Hiç olmazsa günaha soktuk. Millete öğle namazını da kıldıralım da o günahtan kurtulalım demişlerdir. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben size ilginç bir ahadise söyleyeyim. 83'te içeriye alındığımızda konulardan bir tanesi Cuma namazıydı. Emniyette Siyasi şube amiri vardı Halil Gören diye. O bir önce bir gözlerim açıkken üzerindekileri verirken bir fırça çekti, bir azarladı. Orada bir hals oldu. Sonra gözlerim bağlıyken, işkence edilirken cuma soruldu. Şöyle diyorlardı. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin cumasını kabul etmiyor, onun için kılmıyor diyordu. Bakın bilinci görüyor musunuz? Gözlerim bağlı, cumadan sorgulanıyorum. Ve görmediğim kişi beni 9-10 kişi ifadeye alıyor işkence anında birisi öyle diyor. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin cumasını kabul etmediği için kılmıyor. Devlete isyan ediyor diyor. Onlar o kadar bilinçliyken biz neden bu kadar bilinçsiziz iyi düşünün. Bakın onlar o kadar bilinçliyken biz neden bu kadar bilinçsiziz onu düşünün. Bunu anladığınız gün ayetleri anlarsınız zaten. Şimdi bu açıklamalardan sonra peki desem. Müslümanlar ayette açık seçik Cuma namazı hükmü olmasa da Cuma yani toplanma eylemi yapabilirler mi? Elbette yapabilirler. Yani toplanmak için illaki ayet olması şart değil. Ayet yokken de Esad bin Zurare Musab bin Umay'ı topladılar yaptılar. Ayet yokken Resulullah Kuba'da kıldı. Ayetler yokken Cuma suresinin bu ayetleri gelmemişken Müslümanlar bu geleneği sürdürdüler. Zaten ayetler gelenekle alakalı gelmedi. Bu gelenek yapılırken yapılan bir, affedersiniz, saygısızlığı eleştirmek için geldi zaten. Onun için yapabilirler. Müslümanların devlet yöneticileri Müslüman halkla bütünleşmek istedikten sonra niye yapmasın ki? Hatta Müslümanların kuracağı bir devlette farklı dinden veya dine inanmayan insanlar olsa da onlar bile cuma toplantılarına çağrılsa, o açıklamalardan yararlandırılırsa, halkla bütünleşme o soru cevaplardan dert dinlemekten yararlansa, Hiçbir mahsur yok. Pek de güzel olur. Peki bugün cuma ile ilgili durum nedir diye sorulduğunda şunu söyleyebilirim. Bugün Müslümanları cuma toplantılarına çağıranlar ayetleri zikretmek, ayetlere göre Müslümanların dertlerini dinlemek, hayatlarına yön vermek için çağırmıyorlar. Aksine Müslümanlara İslam dışı yaşamları dayatmak için çağırıyorlar. Bu durumda geçmişte Resulün arkadaşlarının daha sonraki Müslüman ilim adamlarının yaptıkları gibi İslam'a uymayan yöneticilerin çağrısını protesto etmek için çağrıya uymayabilirler mi? Elbette kendileri bilir. Böyle bir protesto Müslümanların en temel hakkıdır. İsterse yapar. Peki Müslümanlar yöneticilerin durumunu bilerek devlet İslam esaslarına göre yönetilmiyor olsa da cuma toplantılarına gidip oralarda iyi işler yapmayı hedefleyebilirler mi? Belki böyle bir düşünce iyi gibi görünse de yanlış bir şeyin tasdiki anlamına geleceğinden doğru olacağına inanmıyorum. Yanlış yolla doğru şeyler yapılmaz diye düşünüyorum. Cuma toplantısı Müslümanlar için özel bir toplantıdır. Orada Allah'ın ayetleri okunur. Müslümanların dertleri paylaşılır. Müslümanlarla yöneticiler arasındaki ilişkiler ayetlerle gözden geçirilir. Bu anlamlarda olmayan bir Cuma toplantısının hiçbir anlamı yoktur. Sadece insanların kendi kendilerini kandırmasından ibarettir diyor ve sunumu bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabrınıza Allah razı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.